Surat-u Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun Tur dağına Ve <gülüyor> Ve yayılmış ince deri üzerine Satır satır yazılmış kitaba Kur'an'a ve gökte meleklerin tavaf ettiği beyt-i ve yükseltilmiş göğe ve tutuşturulmuş denize yemin olsun ki şüphesiz Rabbinin azabı elbette vaki olacaktır. Onun için hiçbir defedici yoktur. O gün gök bir çalkanışla çalkalanır. Ve, seyra. Ve dağlar bir yürüyüşle yürü verir. Artık yalanlayanların o gün vay haline. <gülüyor> o kimseler ki onlar batıl bir dalış içinde oyalanıp dururlar <gülüyor> o gün onlar cehennemin ateşine şiddetli bir itilişle itilip kakılırlar <gülüyor> Kendilerine denilir ki, işte kendisini yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Bu da mı, bu cehennem de mi bir sihirdir? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? tasbiru la tasbiru Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Şüphesiz ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedirler. <gülüyor> Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle zevk içinde olanlardır. Hem Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Kendilerine yapmakta olduklarımıza karşılık Mükafat olarak afiyetle yiyin, için denilir. Sıra sıra dizilmiş tahtlar üzerinde yaslanmış kimseler olarak, hem onları iri, güzel gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Ve iman edip Zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanlara gelince. Biz onların zürriyetlerini cennette kendilerine katmışızdır. Bununla beraber onların amellerinden kendilerine hiçbir şey eksitmemişizdir. Her kişi kendi kazandığına karşılık bizzat kendi nefsiyle bir rehindir. Onlara canlarının çekeceğinden her meyve, ve eti bol bol vermişizdir. Orada neşe ile birbirlerine kadeh çekişirler. Onun içiminde ne boş bir söz ne de bir günaha sokma vardır. Sarhoş etmez. Ve aleyhim lu'lum ve kendilerine ait genç hizmetçiler etraflarında dolaşır. Sanki onlar sadeflerinde saklı inciler gibi tertemizdirler. <gülüyor> Hem cennet ehli birbirlerine dönüp hallerinden karşılıklı sorarlar. Derler ki daha önce gerçekten biz dünyada ailemizin yanındayken Allah'tan korkan kimselerdik. İşte Allah bize lütfetti de. ...derilerden içeri nüfuz edici o azaptan bizi korudu. <gülüyor> Gerçekten biz bundan önce ona dua ediyorduk. Şüphesiz ki ber çok lütufta bulunan rahim çok merhamet eden ancak O'dur ey Resul, o halde nasihat et çünkü Rabbinin nimeti hakkı için sen ne bir kahinsin, ne de bir mecnun yoksa onlar o bir şairdir biz onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. <gülüyor> ki, bekleyin, doğrusu ben de sizinle beraber size gelecek azabı bekleyenlerdenim. <gülüyor> yoksa onlara bu iftiralarını akılları mı emrediyor yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur <gülüyor> yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar hayır ...onlar iman etmezler. Eğer iddialarında doğru kimseler iseler... ...haydi onun benzeri bir söz getirsinler. Yoksa bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa o yaratıcılar kendileri midir? <gülüyor> yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar hayır onlar yaratmak ne demektir yakinen bilmiyorlar <gülüyor> yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır Yoksa her şeye hakim olan kendileri midir? Allahu Resulullah'u işitiyorlar içinde. Felyatî müstemi'u bi sulhânin mübîn. Yoksa onların merdiveni var da gökteki melekleri orada mı dinliyorlar? Öyleyse onların dinleyicileri apaçık bir delil getirsin. Allahu benat ve lekumul banu Yoksa kızlar onun da, oğullar sizin mi? <gülüyor> Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bu borçtan, bu tekliften dolayı ağır bir yük altında kalmış kimseler midir? <gülüyor> Yoksa gayb, lefi mahfuz, onların yanında da. ...onlar ondan mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Asıl o inkar edenler... ...gerçekten kendileri tuzağa düşecek olanlardır. Yoksa onların... ...Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah onların ortak koşmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir. Halbuki gökten üzerlerine azap olarak düşen bir parça görseler, inatlarından... Bu üst üste yığılmış bir buluttur derler. Muhammed artık içinde çarpılacakları günlerine, kıyamete kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. O gün, Tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez. Onlara yardım da edilmez. Ve şüphesiz ki o zulmedenlere bundan başka dünyada da bir azap vardır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ey Resul, Artık Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Muhafazamız altındasın. Uykudan veya yerinden kalktığın zaman Rabbini hamd ile onu tesbih et. Gecenin bir kısmında, akşam, yatsı ve deheccüd namazlarında ve yıldızların batışından sonra da sabah namazında onu tesbih et.